Küçüldük, relation, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Aftalussalati ve teslim. ala eşrafil murselin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emmâbahtı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Arkadaşlar ilk orucu tutuyoruz. Bugün Ramazan'ın birinci günü saat 12.30-12.40. İnşallah akşama yetiştireceğiz. Yüklemesi bayağı bir zaman alıyor. Şunu sorabilirsiniz. Hocam niye böyle? Yani önceden 3-5 tane hazırlasanız yok. Ben böyle ee, günü gününe gitmeyi istiyorum. Hani disipline gireceğiz dedik ya her gün bir tane ben de çekmeyi istiyorum. Belki bir tane yedekle gidebiliriz. Yani bir gün önceden gidebilirim ben sizinle. Bir, başta söyledik disiplin. Yani Murat Gezenler de bu derslerde disiplini öğrenmesi gerekiyor. Disiplin olması gerekiyor ve eksiği varsa tamamlaması gerekiyor. Ee, normalde sabah otursam, akşama kadar beş ders çeksem, üç günde bitirsem olur. Ama gaye bu değil. Nasıl ki siz her gün bir ders çalışmak ise sizin için. Ben de her gün bir ders çekmek zorundayım. Bu şekilde yapacağız. İkincisi sizden gelen tepkileri görmek istiyordum. Bu yüzden Ramazan'dan önce çekmemiştim. Harikasınız arkadaşlar. Yani sizler harikasınız. Yani İslam ümmeti gerçekten. Ben her zaman söylüyorum. Güzel yönlendirildiği zaman, güzel işler yapıldığı zaman çok güzel tepki verir. Arkadaşlar Kapalı bir olmasına rağmen yani üye olmak zorunda olduğunuz için her önüne gelenin uğrayabildiği bir yer olmaz, olmamasına rağmen çok yüksek bir görüntü aldık. Yani ee, biz bu dersi YouTube'a assaydık bu kalbin ilacı dersini biz YouTube'a assaydık bir 20-25 bin 30 bin görüntüleme alınırdı, alırdı. Buna emin olun çok müthiş izlenmiş herkes müthiş yapmış en son 120-130 kişi test sorularına cevap vermişti. 120-130 kişi bunun 50'si 100 almış zaten. Müthiş bir şeydi. Tabi bu bize de şey veriyor. Yani bana da ben bugün sabah 9'u 16 geçe uyudum. Yani ben bu ortamı görünce kitaba biraz daha çalışmak ne anlatacağım ne yapacağım. Yani sabah 9'u 16 geçiyordu uyuduğumda ben işte 11-11.30 gibi de kalktım. Belki gözlerim biraz şişse size rahatsız ediyorsa hakkınızı helal edin. Gerçekten harikasınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Siz böyle devam ederseniz ben bu şehadet mektebinde öyle dersler yaparım ki, öyle dersler yaparım ki. Yani herkes uzaktan gıptayla bakar şehadet mektebi ailesine. Bir aile olmak güzel. Ben sizinle kendimi bir aile hissediyorum. Umarım siz de öyle hissediyorsunuz. Evet. Fe'ecabe şeyhul imamul alimu şeyhul islami müftül müslimin Şemsuddin Ebu Abdullah ibni Ebi Bekir Eyüp İmamul Medresetel Cevziye Allahu Teala Likulli da'in deva demiş. Her hastalığın bir ilacı vardır. Evet her hastalığın bir ilacı vardır. Likulli da'in deva'un. Her hastalığın bir ilacı vardır. Oldu mu arkadaşlar? Şimdi bir soru soruldu dünkü derste. <gülüyor> dünkü derste şöyle şeyimizi de açalım. ekranınızda açalım böyle. Arapça metninde görelim. Evet. <gülüyor> Bakın burası arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle siyah renk alalım. Yok. Bugün ne alalım? Mavi çalışalım. Evet. Şu başlık. Likulli da'in her bir hastalık için. Likulli da'in her bir hastalık için. Ne vardır? Deva. Bir ilaç vardır. Ama bat diyor. Fakat sebete fî sahih-ül buharim min hadise ebi Bekr. Ebi Hureyre radıyallahu anh. Anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ma enzelallahu da'en illa enzelelahu şifa. İlla enzelelahu şifa. Bu hadise ezberleyelim arkadaşlar. Bugün ezberleyeceğimiz hadis bu olsun. Dün kelsiniz ne yaptınız? Ezberlediniz mi? Dün kelsiniz ne yaptınız? Vallahu ma fi'a vallahu fi avni'l abd ma kana'l abd fi avni ahihi. Ben ezberledim. Hatta ben bu hadisi akşam teravide teraviye gelenlere de kısaca şerh ettim. Burayı ezberleyecektik arkadaşlar. Bakın çok basit. Vallahu fi avni'l abd ma kana'l abd fi avni ahihi. Ben özellikle böyle şey yaptım. Bugün de bunu ezberliyoruz. Ben birkaç kere okuyayım size. Ma enzelallahu da'en illa enzelelahu şifa'en. Ma enzelallahu da'en illa enzelelahu şifa'en. Bak bir iki kere okudunuz mu hemen ezberliyorsunuz. Ma enzelallahu da'en illa enzelelahu şifa'en. Uzun bir hadis. Bukhari'de geçen bu uzun bir hadistir arkadaşlar. Ee, tıp kitabında geçiyor. Tıp kitabına geçiyor. Bir başka rivayette illel herame. yaşlıla karşılıyor, Bedeviler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soru soruyorlar. Hastalıktan dolayı tedavi olmayı soruyorlar. Resulullah tabi tedavi olun diyor. Çünkü ma o şey ki enzelallahu ma o şey ki enzele indirdi. Allah Allah indirdi. daha en tamam mı? Ee, pardon mana şey Allah indirmedi. Bir hastalık indirmedi. İlla ancak indirdi. Enzele ona Lehu yanlış oldu Önden gittim yani tamam mı manze Allahu Allah indirmedi daha bir hastalık indirmedi İlla ancak enzele lehu o hastalık için indirdi Şifa en şifa indirdi Yani Allah subhana Teala nasıl bir hastalık indirmişse bir hastalık vermişse onun da şifasını mutlaka vermiştir. Birinci hadisimiz bu. Şimdi sorumuz neydi? Sorumuz şuydu. Kişi geldi İbn-i Kayım el dedi ki ya imam dedi ben bir musibete ben demedi de genel olarak şey yaptı. Bir musibete maruz kaldık. Bu musibet dünyevi musibet de olabilir, okrevi musibet de olabilir. Şer'i yani din bakın dini bir musibet de olabilir, dünyevi bir musibet de olabilir fark etmez. Bununla ne kadar uğraşsa musibete artıyor buna dair. Çözümümüz nedir? Yani alimler bu konuda ne diyor bize? Ne söylerler şeklinde sorusunu sordu. Bakın Emme dedi. Dikkat. Fakat sabitte fi Sahih-i Buhari'den hadis-i dedi. Neyle başladı? Hadisle başladı. İlim budur arkadaşlar. Kâle Allah, kâle Resul, kâle Gördünüz değil mi alimi? Kendisine soru soruldu. Yani benim kanaatime göre diye başlamadı. Benim yapmış olduğum araştırmalar diye başlamadı. Hemen hadisle başladı. Bakın ben dün ne dedim size? İmnik Kayimin. İmnik Kayimin sofrası öyle zengin bir sofradır ki böyle doyarsınız ve yerken tadına varırsınız. Bak Emma baat dedi fakat sepeti görüyor musun arkadaşlar edebi? İlmin edebi budur işte. İlmin edebi Allah'ın ayetleriyle başlamaktır. İlmin edebi Allah-u hadisleriyle başlamaktır. İlmin edebi, ashab-ı kiramın, ulemanın sözleriyle başlamaktır. Yoksa benim düşünceme göre, benim fikirme göre yok bu değildir. Konuya başladı. Daha başlarken hemen hadisi getirdi. Neymiş hadisimiz? Ma اَنْزَلُ اللّٰهُ illa اِلَّا şifaan. Allah'ın indirdiği hiçbir hastalık yoktur ki Allah ona şifasını indirmemiş olsun. Yani bütün hastalıklar nesi vardır? Şifası vardır. Önemli olan onu arayıp bulmaktır. Birinci hadis bunu getirmiş. Bakalım başka ne diyecek ee, İbni Kayyım Ben fazla Arapçasını Hani hadislerin ezberlemeyeceğimiz hadislerin Böyle uzun uzun Arapçasını okumayayım Sayım üstünde geçen bir hadis arkadaşlar Burada ne diyor sayım üstünde Cabir İbn Abdullah'tan geliyor Her hastalığın bir ilacı vardır Bakın Bakın babbaşı da buydu zaten e dain devaun her hastalığın bir ilacı vardır. Kişi hastalığın ilacına ulaşırsa Allah'ın izniyle olana şey yapar. Ee, iyileşir. Kişi hastalığın ilacına ulaşabilirse Allah'ın izniyle iyileşir. Yine bir başka hadis daha getiriyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Arkar hadisleri getiriyor konuyla ilgili arka arkaya hadisleri getiriyor. Fi müstedil İmam min hadis Usam ibn Şerik'ten ann-Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem. Allah lem yenzil da'en illa enzele lahu şifan. Allah hiçbir hastalık indirmedi ki indirdiği hastalığın mutlaka bir şifası vardır. Şöyle tercüme edebiliriz. Ben bir tercüme edeyim bir de metne bakalım. Allah'ın indirdiği her hastalığın mutlaka bir şifası vardır. Bakalım burada nasıl tercüme etmişler. Şüphesiz Allah'ın indirdiği bir hastalığın mutlaka şifasını da indirmiştir. Yok benimki daha doğru. Şüphesiz ki Allah'ın Allah indirdiği bir hastalığın mutlaka şifasında indirmiştir. Benimki daha güzel arkadaşlar. Benim tercümem şöyle. Muhakkak ki Allah subhanehu ve Teala, ne, nasıl tercüme etmiştim unuttum. Neyse siz onu alın. Alimehu men alimeh ve cehilehu men cehileh. Kim onu bilirse bilir, bilmezse bilmez. Yani, e, hastalığın şifasını bilen bilir, bilmezse bilmez. Bir başka lafızda ve fiil lafzığın bakın. Hadisin farklı lafzını da getiriyor. Bir tane hadis getirmedi arkadaşlar. Bir tane hadis getirmedi. Konuyla ilgili hadisleri tak tak tak böyle sayıyor. İşte sofra bu, işte ilim bu. İşte ilim bu yani. İşte bu yüzden İbn Kayyim kitabını yapıyoruz. Bu yüzden böyle devam edeceğiz. İlim ilim tahsil etmek için. Ne yapmak için? ilim tahsil etmek için. ilmi görüyor musunuz arkadaşlar? Arka arkaya hadisleri getiriyor Allah'ın izniyle. Hadisin farklı lafzını getiriyor. Allah lem yada'dan illa ve da'alehu şifan evdeva'an illa da'an vahiden. Kalu ya Resulullah ma huve kalel Ha Bak benim dediğim rivayet bu işte bu harbi el-heram. Ee, Allah bir hastalık hariç indirdiği bütün hastalıkların tedavisini indirmiştir. Ya Resulullah o hastalık nedir diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor o da işte ihtiyarlıktır diyor. Hadisleri okuduk. Evet. Şimdi hadisleri okuduk değil mi arkadaşlar? Ne diyor bakalım bir. Ve hâzâ ye'ummü edevâ el kalbi vel ruhi vel bedeni ve edviyetihâ. Oldu mu? Ve kad ce'alen sallallahu aleyhi ve sellem el cehle daûl ve ceal dawa ve ceal su'al el dawa su'al el benim burada metin yanlış. Metnin doğrusuna bakalım. Evet. Ve haza yu'mu adawail kalbi ve'r-ruhi ve'l-bedni ve adwiyatiha ve kad ceal en sallallahu el olacak da unutulmayacak. Burayı düzeltelim arkadaşlar. <gülüyor> ya doğru tamam doğru. Yanlış değilmiş. Evet diyor ki bu hadisler bu hadisler kalbin hastalıkları, ruhun hastalıkları, bedeninin hastalıkları ve onların tedavisi hususunda umumi bir ifade eder. Ne demek istediğini anlatacağım. Şimdi Türkçemizde nasıl tercüme etmiş 10. sayfadayız. Gerek kalp gerek ruh gerekse beden hastalıklarının içine alır. Söz gelimi Resulullah cehaleti hastalık ilacını da olmaz. وَهَذَا يُعُمْ أَدَوَاءَ الْقَلْبِ وَالْرُّوحِ وَالْبَدَنِهِ وَأَدْوِيَتَهَا Tamam. Ceal el-Nabiyyü sallallahu aleyhi ve sellem وَجَعْلَ الدَّوَاءَهُ سُعَلَ الْعُلَمَاءِ وَقَدْ جَعْلَ النَّبِيُّ sallallahu صلى ve sellem el-cehle-da'an Resulullah cehaleti ne yapmıştır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehaleti hastalık olarak isimlendirmiş ve alimlerden sormanın da onun devası olduğunu bildirmiştir. Şimdi İbn Kayyım ne anlatacak? Arka arka 3'ten hadis getirdi. Bir hadisinde farklı rivayetini getirdi. İbn Kayyım diyecek ki: "Bakın bu hadislerde hastalıktan ve şifadan bahsediyor. Bu hastalıklar bedeni hastalıklar olabilir. Ruhi hastalıklar olabilir. Psikolojik hastalıklar olabilir. Her türlü hastalık olabilir." Bununla birlikte kalbi hastalıklar yani manevi hastalıklar da olabilir. Hani şurada haza yum diyor ya arkadaşlar. Umum ifade eder demektir bu. Haza diyor ya. Umum ifade. Eder. Yani sen hiçbir zaman kalkıp da kardeşim burada bahsedilen hastalık burada bahsedilen hastalık maddi hastalıklardır. İşte ee, elim kırıldı, gözüm işte seyreldi, burnum ...grip oldu, nezle oldu... ...bu değildir... ...bunu diyemezsin... Burada, ya umu. ...buradaki şeyler... Ee, ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...bahsetti... ...umum bir ifadedir... ...kalbin hastalıklarından da bahseder... ...ruhun hastalıklarından da bahseder... Bedenin hastalıklarına da varsa kalbiye hastalıklar, ruhiye hastalıklar, bedeni hastalıklar ve onun tedavisinden bahsediyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kalbinde hastalık varsa Allah subhanehu ve teala bu hastalığı yarattıysa bunun şifasını da yaratmıştır bu bir. Allah subhanehu ve teala ruhiye hastalıkları yaratmışsa yani psikolojik hastalıkları yaratmışsa onun da ilacını yaratmıştır bu da iki. Allah subhanehu ve teala bedeni hastalıkları yaratmışsa onun da ilacını yaratmıştır. Bu da 3, bu hadisler bu üçünü de delalet eder. Hastalık deyince sadece şeyi anlamayın. Bakın arkadaşlar şunu bilerek söyleyeyim, ne kayayım. Şurayı silelim. Şu ifadeyi çok bilinçli bir şekilde getiriyor. Şu ifadeyi. Bunu niye getiriyor biliyor musunuz? Yani İbni Kayım'da da ki kalbi hastalıklar, manevi hastalıklar da bu hadisin kapsamına girer. Ey İbni Kayım delilin ne? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste cehaleti hastalık olarak isimlendirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehaleti hastalık olarak isimlendirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehaleti hastalık olarak isimlendirdi bir hadis-i şerifte biz de manevi hastalıkları hastalık olarak simlendirebiliriz Oldu değil mi şimdi? Bakın iyi dikkat edin. Yani burası biraz e, zor anlaşılabilir. Şimdi biz burada hadiste de okuduk değil mi? Bakın şurada hadiste de okuduk. Burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Her hastalığın bir ilacı vardır dedi. Allah her hastalığa bir ilaç indirmiştir dedi. İşte burada Bukhari hadisinde Allah ne zaman bir hastalık indirmişse onun da şifasını indirmiştir dedi. Bunları söyledi. Şimdi biz iddia ediyoruz. Biz diyoruz ki İbni Kayın olarak biz diyoruz ki burada hastalıktan geç bahsedilen hastalıkla kastedilen bedeni hastalıklar olabilir. Maddi hastalıklar olabilir. Manevi hastalık hepsi olabilir. Birisi İtiraz ediyor. Arkadaşım diyor manevi hastalık olduğunu nereden çıkardınız diyor. Burada bahsedilen diyor hadisin tamamına baktığımız zaman bunlar manevi hastalıklar değildir. Bunlar şey hastalıklardır. Böyle maddi hastalıklardır. İşte bir tarafını yılan sokmuştur, ayağın kırılmıştır, kalbinde bir hastalık vardır, bedeninde bir hastalık vardır. Bu hadiste bahsedilenler bunlar diye itiraz ederse birisi bize hayır deriz bizde. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde cehaleti hastalık olarak isimlendirilmiş gördünüz mü cehalet hastalık olarak isimlendiriliyorsa şirk de hastalık olarak isimlendirilir fısk da hastalık olarak isimlendirilir şehvet de hastalık olarak isimlendirilir veya kalbin bütün gıybet de haset de Allah'tan korkmama da Allah'tan yüz çevirme de bunların tamamı bunların tamamı ne olabilir şey olarak isimlendirilebilir Hasta olarak isimlendirilebilir. İşte bunu delil getirmek için İbn-i bu hadisi getirdi. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehaleti nerede ee, şey olarak isimlendirdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihaleti nerede ee, hastalık? Onun şifasını ise alimlerden sormak onun nerede isimlendirdi? Bu da Ebu Davud hadisidir arkadaşlar. Meşhur bir hadistir. Ben bunun Arapçasını okumayayım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Türkçesinden geçelim. Arapçasında da önemli bir bölüm varsa evet. Şurayı ezberleyeceksiniz. Kataluhu kataluhumullah. Şimdi bu hadis çok önemli. Bunun üzerine duracağız. Ashab-ı kiramdan bir grup e, sefer esnasında içlerinden bir tanesi ihtilim oluyor, cünüp oluyor. Bir de başından da yara almış bu sahabi. Başından da yara almış eee Usul abdesti alması gerekiyor. Arkadaşlarına soruyor. Diyor ki bana bir şey var mı? Bir çözüm var mı? Yani siz bana bir çözüm önerebilir misiniz? Ben ne yapacağım? Yani ne yapabilirim ben? Önerebileceğiniz bir çözüm var mı? Onlar da diyorlar hayır bizim bir önereceğimiz çözüm yok. Önereceğimiz çözüm yok. Bak burada diyor ki. Burada. Teyemmüm konusunda bana bir <gülüyor> ruhsat var mı? kaluma mâ necidulek ruhsaten. Diler ki biz sana bir ruhsat bulamıyoruz. Sen yıkanacaksın. Tamam mı? Ee, Sen suya yetişebilme imkanın varken bizim sana yapabileceğimiz bir şey yok diyor. Evet. Evet. E, böyle diyorlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Adam başında yara olduğu halde yıkanıyor ve ölüyor. فَلَمَّا قَدِبْنَا عَلِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اُخْبِرَ بِذَلِكَ Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelince bundan haber veriyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi Allah onları öldürdü. Adamı öldürdüler. قَتَلَهُمُ Allah. Allah da onları öldürsün diyor. Gördünüz evet. mü? Bilmeden konuşmanın bedeli arkadaşlar. Bilmeden konuşur bir fetva verirseniz, yanlış görürseniz, Yanlış olursa unutmayın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah sizi öldürsün bedduasına maruz kalırsınız. Ben El-Cami'ye fi talebil şerif derslerinde bunu uzun uzun anlatmıştım. Arkadaşlar ilimsiz konuşmak haramdır. Arkadaşlar ilimsiz konuşmak haramdır. İbni Kesir diyor ki ilimsiz konuşan isabet ettirse de günahkardır diyor. Çünkü ilimsiz konuşmuştur. İlimsiz konuşmada isabet ettirmek ya da isabet ettirmek. Önemli değildir. İlimsiz konuşun doğruya isabet ettin. Olmaz, almazsın yine günahkarsın. İlimsiz konuşmak büyük günahlardan bir tanesidir. Bir konuda Allah'ın indirdiği ayet yoksa aklınızda. O ayeti ezber değilseniz, o ayeti bilmiyorsanız, o ayeti tefsirlerden araştırmadıysanız, o konuyla ilgili diğer ayetleri bilmiyorsanız, o konuyla ilgili hadisleri bilmiyorsanız, o konuyla ilgili fıkhı bilmiyorsanız, o konuyla ilgili alimlerin kavillerini bilmiyorsanız, bunu konuşmak haramdır arkadaşlar. Bunu konuşmak haramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmeden konuşanlara ne demiş? Allah onları öldürsün demiş. Ela se'elu iza lem ya'lemu. Madem bilmiyorlar keşke sorsalardı ya. Keşke sorsalardı ya. Fe innema şifa'ul iyi es sual. Evet bunu ezberleyin arkadaşlar. Fe <gülüyor> innema şu ibareyi ezberleyin bakın. Güzel bir ibare. Fe innema şifa'ul iyi es muhakkak ki Evet öyle mi? Evet. Burayı ezberleyebilirsiniz. İyi olun inşallah. Bu ifade çok güzel bir ifade. Ee, muhakkak ki hastalığın ilacı Cehaletin ilacı sualdir diyor. Fe innema şifa'ul ayyi es sual. Ayyi mi okudum biraz önce? Ayy olacak arkadaşlar şöyle. Fe innema şifa'ul ayyi es sual. Öyle mi? Bir bakayım da ben. Evet elif gelmiş. Allah'ınız değil mi arkadaşlar? Bilgisiz konuşmayacaksınız. Bilgisiz konuşmayacaksınız. İlimsiz konuşmak kesinlikle haramdır. Bunu unutmayın. Şimdi bu hadisi İbn-i Kayyum niye getirdi? Bu hadisi şunun için getirdi. Kendisi bu konuyu uzun uzun anlatacağı için, kendisi bu konuyu uzun uzun anlatacağı için bunu şunun için getirdi. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehaleti cehaletin şifası sualdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehaleti bir hastalık olarak gördü. Cehaleti bir hastalık olarak gördü. Ona şifayı izafe etti. Cehalet bir hastalıksa şifa bulması gerekir dedi. Onun şifasının da sual sormak olduğunu bildiği. O halde biz Kur'an-ı Kerim'de veya sünnette şifa ile ilgili ayetler geldiği zaman bunun maddi ve manevi hastalıklara şifa olduğunu anlayacağız. Bunu ispat ettik buraya kadar. Neyi ispat ettik? Biz Kur'an-ı Kerim'i okuduk. Kur'an şifadır dediği zaman maddi ve manevi hastalıklara şifadır. Sünnet'i okuduk. Bir hastalık vardır. Onun şifası vardır. Şu hastalık vardır. Böyle bir şifa vardır dediğimiz zaman biz maddi ve manevi hastalıkları anlayacağız bundan. Yani gözümüzün hastalığı, kulağımızın hastalığı, ayağımızın hastalığını anladığımız gibi kalbimizin de hastalığını anlayacağız. Biraz hızlanalım inşallah. Çok yavaş gitti bugün. Niye böyle oldu ben de bilmiyorum. Burada bizim koyduğumuz en temel kaide şuydu bakın arkadaşlar. Bunu da iyice öğrenin. Bizim koyduğumuz en temel kaide Fazla yem, adımlı kalbi, ve ruh bedeni bakın burası. Bu hadislerde geçen şifadan, bu hadislerde geçen şifa şöyle yazayım. Tedavi, hastalık yazmadı. Hastalık buraya yazayım onda. Evet şifa, tedavi, hastalık ne varsa bunlar bedeni hastalıklar, maddi hastalıklar olduğu gibi manevi kalbi da hepsi giriyor. Kalp giriyor, ruh giriyor, beden giriyor. Devam ediyoruz. Başka Ebu Davut'ta da böyledir. Evet bakın burada İmni Kayyım ne demiş en sonunda? Ben Türkçesinden gördüm, Arapçasından gördüm. Evet. <Sessizlik> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en cehle daun ve enne şifa'ehu es-sual. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi ki cehalet bir hastalıktır. Cehaletin giderilmesi ise onu çokça sormaktır. Arkadaşlar burada konunun dışına çıkıp birkaç nasihatte bulunalım inşallah. İlim sorarak öğrenilir. Tabi diyeceksiniz hocam WhatsApp'tan soruyoruz cevap vermiyorsunuz öyle değil. Güzel soru sorarsanız ben cevap veririm. Hocam küsuf namazı kaç rekat? Arkadaş araştır yani araştır. Kendin araştır bana niye soruyorsun? Küsuf namazı kaç rekat şey yap onu soruyorsun. Yani hocam e, İmam Mushaf'dan teravide okurken e, Mushaf'ı nasıl tutacak? ya Bunları sormayın bana. Mushaf'ı nasıl ben nasıl tarif edeyim size? E, ama ilim çok soru sormakla öğrenilir. Çok soru sorabilmek için dikkat burası önemli ilim çok soru sormak ile iyi dinleyin şimdi arkadaşlar nereye geleceğiz bakın bu şu demek değil aklınıza gelen her şeyi sorun değil. Bu şu demek değil arkadaşlarınıza tartıştınız bir şey dediniz o cahil sen cahilin bir şey dedi. Sonuca şey yapmanız gel onu bana sor bu bu demek değil. Bu ne demek biliyor musun arkadaşlar? Ben derse giderim sorusu olan var mı derim sorusu olan yoksa dersten önce sorusu olan yoksa demek ki bu hafta hiç Kur'an-ı Kerim okumadınız derim. Arkadaşlar bakarlar nasıl yani? Eğer Kur'an'ı Kerim okusaydınız siz bu hafta Kur'an'ın her ayetini tek tek tek tek anlama imkanınız yok. Orada aklınıza bir şey takılacaktı. Not edecektiniz hocaya soracaktınız. Demek ki bu hafta siz hiç hadis okumamışsınız. Siz hadis okusaydınız orada aklınıza bir şey takılacak. Gelip hocaya sorardınız. Siz hiç kitap okumamışsınız. Bir kitap okusaydınız orada gelip ne yapardınız? Orada aklınıza takılan şeyi gelip hocaya sorardınız. İlim çok soru sormakla öğrenilir. Yani sen okuyacaksın. Öğreneceksin. Bu yolda ilerlerken zihnine bir şey takılacak, bir yerde tıkınacaksın. Ha bunu git hocaya, alime, ilim eline soracaksın. Yoksa her önüne aklına gelen sormakla ilim olmaz. O halde ilim yolunda ne yapacağız arkadaşlar? Ramazan'da kendimizi geliştiriyoruz değil mi? İlim yolunda ne yapacağız? İlim yolunda ilerlemek için, ilim yolunda ilerlemek için çok araştıracağız. Çok araştıracağız, çok okuyacağız, çok dinleyeceğiz, çok dinleyeceğiz. Ee, çok tahkik edeceğiz. Tüm bunların neticesinde anlayamadıklarımızı, eksik kalanları gidip hocaya soracağız. Tüm bunları hemen önceden gidip direkt hocaya sormayacağız. Araştırmanın, öğrenmenin, incelemenin neticesinde gideceğiz hocaya soracağız. Evet bu da bitti inşallah. Şimdi diyor ki Evet, şurası işte arkadaşlar. Şimdi neyi anlatacak? Hastalıktan bahsetti ya. Bir de şifadan bahsetti. Peki ey İbn-i Kayın, bize şifadan bahset. Şifa nedir o zaman? Tamam hastalığı anladık. Cehalet hastalıkmış anladık. Kanser hastalıkmış anladık. Verem hastalıkmış anladık. Haset hastalıkmış anladık. Psikolojik bozukluklar delilik tamam mı yani hastalıkmış bunları anladık tamam bunları anladık ey ibni kayyim o halde bize şifadan haber ver hemen şifayı getiriyor vakat kat ahbara subhanahu ve taala al-kur'an ennehu şifa vakat muhakkak ki haber verdi subhanahu ve taala Allah subhanahu ve taala al-kur'an kur'andan haber verdi ne diye haber verdi ennehu'l-kur'an şifaun şifadır fakalallahu teala veleu cealnahu kur'anena acemiyen lekalu Laula füsület ve ve suresi 44. Bunu ezberleyelim arkadaşlar. Bunu ezberleyelim tamam mı? Fussilet suresi 44'de ezberleyelim inşallah. Ve <Sessizlik> lau Şayet biz onu kılsaydık, Kur'an'ın bir kurasan Kur'an kılsaydık, âjmiyen. Acemi yani Arapça olmayan, Acemi bir Kur'an kılsaydık onlar diyeceklerdir ki ayetleri açıklanmalı değil miydi? Yani bunun ayetleri keşke açıklanmazsa, açıklansaydı ya. Arap olana, Araba, Arapça olmayan bir Kur'an mı getirdin sen? De ki o iman edenlerin kul huve lillezine amenu kul deki huve o Kur'an lillezine şu kimseler için hangi kimseler için? Amenu, iman eden kimseler için nedir? Hidayettir ve un ve şifadır. Bir başka ayet İsra suresi 83. ayet. Biz indiriyoruz bu Kur'an'dan indiriyoruz. Ve nunezzilü minel Kur'an. Ma o şey indiriyoruz ki huve şifaun. Şifa olan indiriyoruz. Ve rahmetun ve rahmet olan indiriyoruz. Nil müminin müminler için rahmet olanı indiriyoruz diyor Allah subhane ve teala. İki tane ayet getirdi. Bir Fussule suresi 44 bir de İsra. Biz, i̇şte sözüm e, yanlış çıkmadı değil mi? İbn-i Kayyim'in sofrası çok zengindir demiştim ya bakın ne kadar zengin. Hadisleri getirdi, hadislerden sonucu çıkardı. Ayeti getirdi. Ne öğrendik şimdi? Dur biraz sonra dersimiz bitecek fazla uzatmamaya çalışacağım. 29 dakika oldu ama ben hala... ...gelmem gereken yere gelemedim. Şuraya kadar geleceğiz arkadaşlar. Şuraya kadar gelmemiz lazım. Evet. Sabredeceksiniz. Yapacak bir şey yok. 30 dakikada bitmedi. Niye bitmedi? Ben de anlamadım. Biraz yavaş hareket ettik zannedersem. Buraya kadar gelecek. Şimdi. وَالنَّزِّلِ مِنَ الْقُرْعَانِ مَا ve شِفَاٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Neyi anlattı? Hastalık var. Hastalığın tedavisi var. Allah hastalığı indirdiyse... Tedavisini de indirdi. Önce bunu anlattı. Bir. Önce bunu ispatladı. İki. Hastalık dediğiniz zaman sadece bedeni hastalıklar anlamayın. Sadece bedeni hastalıklar anlamayın. Ee, manevi hastalıklar, kalbi hastalıklar da anlayın. İki. Bunu da söyledi. Şimdi üç. Peki bu hastalıkların tamamının şifası nedir? Kur'an'dır dediği. Bak ne kadar güzel katman katman aşama aşama gidiyor. Hiç yormuyor zihni. Zihni hiç dağıtmıyor. E, talebeyi, öğrenciyi yani kitabın okuyucusunu bir çerçevede tutuyor. Sağa sola kaydırmadan meseleyi aşama aşama güzel güzel anlatıyor. Ve iki tane ayet getirdi. Fussule suresi 44, İsra suresi 83. Nedir bu ayetler? Kur'an'ın şifa olduğunun delilidir. Kur'an'ın şifa olduğunun delilidir. Burada bir açıklama var arkadaşlar. O açıklamayı Arapça bilmeyenler belki biraz zor ama. Ben hızlı bir şekilde o açıklamayı burada şey yapayım. Evet. Şimdi şurada min var ya min. Bu min bazen manasına gelir. Bazısı manasına gelir Arapçada. Birçok ayette ba şöyle yapayım. Min bazısı. Yani buradaki min tebiyat bildirir. Bazen Tamam mı? Mesela Bakara suresinin başında "Ve mine'n men insanlardan bazıları der ki. İnsanlardan bazıları der ki "Ve mine'n nas". Ennas ve mine bazıları ennas insanlardan bazıları. Şimdi buradaki min ne manaya geliyor? Bazı manasına geliyor. Şimdi İbn Kayyim şuna değinecek. Burada bu min Şümin bazı manasına geliyorsa o zaman şöyle bir mana çıkar. Ve Vennezli biz indiriyoruz. Minel Kur'an Kur'an'dan başısını mahve şifa olarak indiriyoruz. Ve rahmetun rahmet indiriyoruz müminler için. Evet demek ki Kur'an-ı Kerim'in hepsi şifa değil. Bazısı şifaymış. Böyle bir mana çıkabilir. Tekrar ediyorum. Buradaki min arkadaşlar şu min var ya şu min farklı bir kalemle çizeyim bunu da. Bak şumin var ya bu min. Arapçada anlamlarından bir tanesi bazı demektir. Bazı Kur'an'ı'nda çok şey yapar. Tamam mı? İştiraytu min el mal. Malın bir kısmını aldım, bazısını aldım filan diye böyle. Tamam mı? Ha şimdi buna bazen bazı manasını verdiğimiz zaman bir kısmı, bazı manasını verdiğimiz zaman vel nzel biz indirdik minel Kur'an. Kur'an'dan indirdik. Kur'an'ın bazısını indirdik bazısını indirdik e, tamam o zaman Kuranın bazısı mı şey bir kısmı mı şifa İmran kaynıyor <gülüyor> ki wa min huna li bayan il cinsi la burada min cinsi beyan etmek içindir yoksa tabiyyat için değildir yani onu da anlatayım Türkçe okurken bunları anlayamazsınız işte o yüzden Arapcemetini getiriyorum evet şimdi diyor ki bakın cinsi beyan içindir yani şu min bunun tamamını beyan ediyor bunun tamamını açıklayalım biz indirdik Kur'an'ın tamamını demektir buradaki mana budur diyor Türkçe olarak ayette geçen min evet evet İsra suresindeki tabi İsra suresindeki tam ben de onu anlatıyorum bağlaç anlamında değil, cinsi beyan anlamında. Yani bir şeyin bütününü kapsayacak şekildedir. Yani buradaki min Kur'an'ın tamamını kapsıyor. O halde o halde asıl olan nedir? Kur'an'ın tamamı şifadır. Kur'an'ın tamamı şifadır. Şu rukye ayeti, rukye ayeti şu nok'ta değil. Kur'an'ın tamamı şifadır ama bunun bir kısmı, bu ayetlerin bir kısmı daha etkilidir. Bir kısım daha etkili değildir. Mesela ayetel kürsü, mesela nas öyle değil. Mesela kul huvallahu mesela fatiha. Bunlar çok etkilidir ama Kur'an'ın tamamı şifadır. Bakalım başka ne diyor İbn-i arkadaşlar? Evet. Fe inne el Kur'ane kullahu şifaun kema kale fi ayetil uhra fe huve lil kulubi muhakkak ki Kur'an'ın tamamı şifadır. fe huve lil kulubi o kalplere şifadır. Min da'il cehli ve şekki ve raybi. Şüpheye karşı, şekke karşı, cehalete karşı, cehalete karşı nedir? bir şifadır. Çok güzel arkadaşlar. Oldu mu? Çok güzel bir şey söyledi bakın. Fe ve şifaun lil fe ve lil kulubi min da'il cehli ve şekki ve raybi. Yani o cehalete bir ilaçtır. Kalpteki şüphede bir ilaçtır. Kalpte böyle gidip gelen raybe de bir ilaçtır. Bakın çok güzel bir cümle geliyor. Felem yunzilil felem yunzilallahu subhanahu ve taala min essema şifaan kat'a amma ve la enfa ve la a'zama ve la enja fi izaleti'd daim'l kuran. Müthiş bir ifade. Allah subhanahu taala gökyüzünden, Kur'an'dan daha kapsamlı, Kur'an'dan daha faydalı, Kur'an'dan daha büyük, Kur'an'dan daha Tesirli Bir ilaç indirmemiştir Subhanallah Allah subhanahu ve teala hastalıkların tedavisinde Gökyüzünden Kur'an'dan daha faydalı Kur'an'dan daha tesirli Kur'an'dan daha azim Hiçbir ilaç indirmemiştir diyor Arkadaşlar Ramazan ayındayız Ramazan ayındayız Ramazan ayı Kur'an ayıdır Ramazan ayı Kur'an ayıdır Ramazan ayı nedir Kur'an ayındır Kuran ayında bol bol bol bol Kur'an okuyacağız. Hastalıklarımızı tedavi edeceğiz. Konumuz ağrıyor? tedavi edeceğiz. Mesela benim şimdi ayaklarım çok aşırı uyuşuyor. Ben bunu oturup şimdi aklıma geldi. Oturup Kur'anla tedavi edeyim. Kalbi hastalıklarımızı Kur'an-ı Kerimle ne yapacağız? Tedavi edeceğiz. Bakın cümle çok güzel, cümle çok güzel. Felem yunzilillahu <Sessizlik> taala subhanahu ve taala Allah indirmedi minas sema ik gökten şifaun bir şifa indirmede kat hiçbir şifa indirmedi Kur'an'dan daha şey Kur'an'dan daha umum ve azama Kur'an'dan daha faydalı Kur'an'dan daha yüce Kur'an'dan daha tesirli fi izaleti da'i minel Kur'an Kur'an'dan daha tesirli hastalıkların tedavisinde hiçbir ilaç indirmedi diyor Subhanallah nasıl bir kitaba sahibiz değil mi arkadaşlar? Evet. Bu çok güzel bir ifade. وَلَا وَلَا وَلَا Hemen arkasından başka bir hadis getiriyor. Şimdi <gülüyor> son özetleyeyim. En son özetleyeyim. Tamam mı? Arkasından bir hadis getiriyor. Uzun bir hadis. Ashab-ı kiram yolculuk yapıyor. Bu hadisin tamamını okumayacağım. Siz buradan okursunuz. 11. sayfada. Yolculuğa çıkıyorlar. Bir kabile uğruyorlar. Orada misafir olmak istiyorlar ama adamlar misafir şey yapmadılar. Misafir kabul etmiyorlar. Sonra bu kabilin reisine akrep sokuyor. Onlar ne yaptılarsa fayda bulamıyorlar. İçlerinden biri iki diyor ki şunlara soralım diyor. Onlar bize misafir olmak istediler ama biz onlara soralım diyor. Şey yapalım. Ee, belki kabul ederler. Geliyorlar ashab-ı soruyorlar. Ashab-ı kiram da diyor ki evet diyor bizim yanımızda Kur'an, Rukiye yani sizi hastalıktan tedavi edecek bir şey vardır. Bir bilgi vardır. Ancak sizden üc ücret isteriz diyor. Siz bizi misafir etmediniz. Hel cezâli ihsân illel ihsân. İyiliğin karşılığı yıktır. Siz bize iyilik yapmadınız. Misafir etmeniz biz de size bedava şey yapmayacağız diyor sahabe. Bu hastalığı gidermeyeceğiz. Tamam diyorlar. Bunun üzerine onlar bir koyun sürüsü karşılığında anlaşma yaptılar. O sahabe Fatiha suresini okuyor. Ve adamın üzerine üflüyordu. Birden o adam sanki bağından kurtulmuş bir deve gibi yürümeye koyuldu. Yani e, hızlı hızlı yürümeye koyuldu. Onda hiçbir acı ve hastalık kalmamıştı. Kalp, kabile halkı sahabelere anlaştıkları ücreti verdiler. Sonra gelin bu koyunları paylaşalım dediler. Sahabe dedi ki hayır olmaz dedi. Resulullah'a gideceğiz. Bu yaptığımız doğru mu değil mi? Bu nedir yani? Gideceğiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soracağız. O ne derse biz ona göre hareket edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. O da dedi ki e, durumu anlatlar. Onun rükki olduğunu nereden bildin? Dedi. Sonra da isabet ettiniz dedi. Koyunları paylaştırın. Bir kısmını da bana getirin dedi. Biz bunu niye getirdik bu hadisi? Uzun bir hadis. Niye getirdik? Bu hadisi niye getirdik? Ben burada şey yapmıştım. Evet. Bir hastalık var. Hastalık bedeni bir hastalık ve o hastalık Fatiha suresiyle şifa buluyor. O hastalık Fatiha suresiyle şifa buluyor. İşte biz bunu ispat etmek için getirdik. Yani Kur'an-ı Kerim hem mesela üstte neyi getirdik? Cehaletin ilacıdır. Şimdi burada da Kur'an-ı Kerim bedeni hastalıklarına ilacıdır. Bak adam akrep sokmuş. Adam akrep soktuğu için zehirleniyor artık. Ayağımı şişti ne olduk yürüyemiyor çok acı çekiyor. Kur'an ile ne oldu? Tedavi oldu. Kur'an ile tedavi oldu. Arkadaşlar e, yorumlara bu hadisle ilgili işte Kur'an okumak karşılığında ücret alınır mı alınmaz mı bunları sormayın inşallah. Konumuzun dışında bu hadisle ilgili soru sormayın. Ne okumuş? Elhamdülillah rabbil alemin bunu okumuş. Tamam mı arkadaşlar? Bu hadisi de okuduk inşallah. Fakat esra hazed deva'u fi hazed da'e Bu hastalığa bu tedavi çözümü buldu. Nasıl tercüme etmiş burada? Evet, ke'enlem yekun. Ke'enlem yekun. Evet, ben burayı okumamışım. Fakat esre hazed deva'u fi hazed da'i ve eza hatta hatta ke'enlem yekun. Bu hastalığa bu tedavi etki etti. Hatta öyle etki etti ki hastalıktan hiçbir eser bırakmadı. Hastalıktan hiçbir eser bırakmadı diyor. Hızlanacağız biraz. Yetiştiremiyoruz arkadaşlar bu ne yapacağız bilmiyorum yani. Biraz daha hızlanalım o zaman. <gülüyor> Arapçasından neyle? Türkçesinden şey yapayım. İşte diyor bu ilaçların en kolaydır. Şayet bir kul Fatiha ile tedaviyi güzel bir biçimde yapabilirse onun şifa vermede şaşırtıcı tersini görecektir. Yani hızlı gidelim diyoruz da olmaz yani. Tamam mı? Ve huve, o en kolayı ve en kolayıdır. Bu nasıl terimi? İkisi de kolay demek. Eun kolaydır zaten bu da tercüme etmemiş. Evet. Velev ahsana al Tedavi at-tadawiya bil-Fatiha. Yerkul bak bu cümle çok güzel. Velev ahsana al Tedavi at bil-Kur'an bil-Fatiha. Bakim burada öyle mi? Evet. Le raa, le raa la ta'thiran 'adiban fi'sh-shifa. Yerkul. Güzel bir şekilde Fatiha ile tedavinin ...onu güzelliğini yapsa... ...güzel bir şekilde Fatiha ile tedavi olsa... ...onun böyle acayip şifa verici unsurunun ne denli şifa verdiğini görür diyor. O halde bugün öğrendiğimiz en güzel bilgilerden bir tanesi... ...kendimizi Fatiha ile şey yapacağız... E, ...tedavi edeceğiz. Bugün öğrendiğimiz en güzel bilgilerden bir tanesi... ...kendimizi Fatiha ile tedavi edeceğiz... Başımız mı ağrıyor? Fatih ile tedavi edeceğiz. Kalp hastalığımız mı var? Fatih ile tedavi edeceğiz. Ruhi hastalıklarımız mı var? Fatih ile tedavi edeceğiz. İbn Kayyim diyor ki: "Ben bir süre Mekke'de kaldım. Bu süre zarfında hasta oluyordum. Ancak ne bir ilaç ne de bir doktor bulamıyordum. Bunun için kendimi Fatiha Suresi tedavi ediyordum. Bunun bende şaşırtıcı teşhislerine şahit oldum ve hastalığa yakalanan kimselere de bunu tarif ediyordum. Onlardan birçok kısa sürede hastalıklarından Kurtuluyor idi. Onların bir çoğu kısa sürede hastalıklarından kurtuluyor idi. İbnü Kayyim zannedersem ayağında bir hastalık var. Medercius Salik'in de okumuştum ben. Zannedersem ayağında bir hastalık var. Ee, şey yapamıyor. Tedavi bulamıyor. Fatihayla şey oluyor. Tedavi oluyor arkadaşlar. buradan burada kalacağım inşallah. Özetleyeyim önümüzdeki ders buradan devam edeceğim. Bir şöyle yapayım bakın ben şunu kaldırayım. Evet bir ne gördük tek tek özetliyoruz her hastalığın bir ilacı olduğunu öğrendik. Evet nasıl öğrendik bunu 3 tane hadis getirdi. Evet konuyu özetliyoruz bak. İki, üç tane hadis getirdi. Hastalık, hastalıklar sadece bedeni hastalıklar değildir. Manevi hastalıklar da buna dahildir. Evet. Bunu öğrendik. Bunu da neyle öğrendik? Cehalet hadisi vardı ya. Cehalet hastalıktır. Resulullah ne demişti? Cehalet hastalığının şifası sormaktır. Onun şifası sormaktır. Evet. Bu hadisle öğrendik bunu da. Arkasından 3 şöyle gelelim. 3 Peki hastalığın şifası nedir? Kur'an hastalığın bütün hastalıkların şifası Kur'an'dır. Bunu da İsra Suresi ve Fussilet Suresi ayetleriyle öğrendik. Ve arkasından da arkasından da Fatiha'nın 4 Fatihanın tesirinden bahsettik. Hani İbnü Kayyım Kur'an şifadır dedi ya, ayetten getirdi. Bununla ilgili de uygulamayı getirdi. Bununla ilgili de sahabeden yani İbnü Kayyım şunu dedi, ben ayete Kur'an-ı Kerim şifadır dedim ama, bak sahabede böyle anlamış. Sahabe de hastalıkları şey yapmış. Fatihanın tesirinden bahsetti. Hatta bununla neyi ispat etti? Bedeni hastalıklara da Kur'an şifadır. Bedeni hastalıklara da Kur'an şifadır. Yani bu hani bir topluluk akrep sokan adamı okuyor, Fatih e okuyorlar ya. Bunu için delil getirdi? Bedeni hastalıklara da Kur'an bir şifadır. Tamam mı arkadaşlar? bu kadar yeter olsun inşallah yapacak bir şey yok arkadaşlar yani dün bir arkadaş yazmış hocam dersler çok zevkli gidiyor niye 30 dakika 40 dakika olsun olmuşken 45-50 dakika olsun bir saat olsun diye ben olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım ama inşallah hayırlısı olur peki hepinize Allah'a emanet ediyorum yine güzel bir ders geçti ben yine bir şeyler öğrendim sizin de öğrendiğinize ve öğreneceğinize inanıyorum Rabbim hayırlı bereketle kılsın hepinizi selamlıyorum ee, güzel dinleyin inşallah. Güzel dinleyin. Ufak tefek sorunlarımız oluyor. Onlar da gidereceğiz. Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.